allah Teala bir kulunun nefsini merdiye makamının sükunetine erdirmeyi ve marifet makamına kavuşturmayı, seyri enfusi ve abdiyetle şereflendirmeyi dilediği zaman ona vahdet makamında azamet ve celalini gösterir. Aynı zamanda rab Teala onun nefsine nida eder. Topraktan ibaret kul nerede, Rablerin Rabbi nerede? İşte bu nida geldiği zaman abd, bir gözle mukaddes ve yüce olan zata, diğer gözüyle de habis olan nefsine bakar ve şu kanaate sahip olur. Rabbul Erbab'la şu çirkin nefsin arasında hiçbir münasebet yoktur ve bir münasebet olmadığı için şimdiye kadar olan mehabbet, kurbiyet ve hatta ünsiyetim hep yalandan ibaretmiş der. Askerin iç dönüş yaptığı gibi, buruşmuş bir gül gibi. Derhal ani bir dönüşle nefsini hastalıklardan temizlemeye döner. Bu dönüşe üsnüniyet yani ikilik makamı denilir. Çünkü burada her ne kadar müntesibin latifeleri döndüyse de lakin kalbi oraya bağlı kalır ve o mehabbetten ayrılmaz olur. Dolayısıyla bu makama ikilik makamı denildi. Huzura kavuşan kul, sanki ikiye yarılmış ve iki insan olmuştur. Birincisi, o huzurda kurp, uns ve muhabbet makamında kalır. O davada bulunur. İkincisi ise, nefsini temizlemeye ve kulların mühim işlerinin görülmesine dönmüştür. Haşiye 16 Uns, kemali muhabbetin inkişafı, sevgilinin mülakatıyla aşırı sevinç, sevgilisinden başka her şeyi unutmak, heybet ve korkunun kalkması, kulun kalbinin sevgilisiyle sevinmesi ve cemal sıfatlarının zuhurudur. Lakin Üstad-ı Azam Risalesinde bunun aksini ifade ederek azamet ve celalini gösterir demektedir. Halbuki azamet ve cemalini gösterir yahut cemal ve celalini gösterir demesi icap ederdi. Azamet ve celalin zuhuru, heybet, korku, azamet ve cemalin zuhuru ise, uns ve unsiyettir. Birincisine havf, ikincisine reca makamı denilir. İşte bu ikisinin birden zuhuruna da, ünsiyet denilir. Yukarıda bahsedilen nidada da, kula heybet verirse, kul celali, sevinç verirse, Cemali olur. Her halükarda heybet ve uns birbirinin mülazımıdır. Kulun abdiyet ve marifet makamında iki hali vardır. a. Fenasının kemaliyetinden dolayı celal ve cemal sıfatlarının beraberce zuhur etmesidir. Buna makamı telvin denilir. Sıbgatullah. Üstad-ı Azam biraz ileride bunu beyan eder. b. Beka ve temkin kemalinden dolayı kulun o zat-ı şerifi mutalası vasıtasıyla hem uns hem de heybetin beraberce zuhurudur. Şüphesiz bu makam evvelkinden daha âlidir. İmam Rabbani ve birçok nakşibendiğilerin ifadeleri de budur. İhtimal ki burada Üstad-ı Azam Şeyhül Ekber'in meşrebine meyletmiştir. Şeyhül Ekber demiştir ki, uns, Abd'in kendi kalbinde Hz. Uluhiyet'in müşahadesinin eseridir. Bu ise cemalinin celalidir. Metin Salik'in dönüşünden sonra dört unsura yani madde alemine mensup beş latifesi, emir alemine bağlı olan beş latifesinin nurlarıyla nurlanırlar. Onlardan akis olunurlar. Bundan dolayı her birindeki noksanlık kendisine layık olan bir kemaliyete ve nurani latifelerin meziyetlerine göre bir meziyete tebdil olur verir hasılı değişir başkalaşır